Mevlevi ile Bektaş'i sohbet ediyorlardı. Mevlevi, biz Allah der döneriz diye caka satınca Bektaş'i karşılık verdi. Biz Allah der dönmeyiz. Mecnun'a sordular, Leyla'ya hakkını helal ediyor musun? Hayır, etmiyorum dedi. Şaşırdı. Soranlar, Neden? Mecnun boynu bükük cevap verdi. Ahirette helalleşme bahanesiyle de olsa bir kere daha görebilmek için. Evet. Dede torununa abdesti güzel alman gerek deyince torunu sordu. Peki dedeciğim biz abdesti niçin senin kadar güzel alamıyoruz? Dede cevapladı. Siz abdesti kitaptan öğrendiniz. Biz bir büyüğün eline su dökerek...